kitap iyi gelir. Edebiyat ve Yayıncılık Dünyasından Haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Merhaba, Elvan Özkaya ben. Edebiyat ve Yayıncılık Dünyası'ndan seslere yer verdiğimiz kitap iyi gelir de bugün. E, Kırmızı Kedi yayınlarından Burcu Aktaş'la beraberiz. E, yayıncıl, yeni yayınlanan e, e, yeni deniz mermasını konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Evet, hoş canım. bulduk Elvan. Yani. E, bir kere hayırlı olsun. Teşekkürler. Hem e, çok uzun bir radikal kitapla beraber e, dergi şentekini çıkartıyordunuz. Bir değişiklik oldu sizin de hayatınızda. Yeni bir e, alanda, evet. e, yeni bir deniz macerasına başladınız. Evet, biraz öyle oldu. <gülüyor> e, nasıl başladı? Oradan e, dergi e, nasıl bir doğdu? Nasıl doğdu? Onu anlatabilir misiniz? E, Tabi, e, aslında Kırmızı Kedi yayınları e, denizcilik üzerine kitaplar yayınlayan bir yayıneviydi yani bu konuda e, çok böyle niş yayın evleri vardır ama <gülüyor> genelde azdır. Kırmızı Kedi de denizcilik kitapları basan e, yayın evleri arasındaydı. Bu aslında Yeni Deniz Mecmuası 3 aylık bir dergi Evet. Ee, bu deniz e, üzerine yapılan işi yayın evinde e, daha da yukarıları e, çıkarmak için hem dergicilik anlamında hem yayıncılık anlamında bir adım oldu e, Yani Türkiye'de herkesin hep konuştuğu bir şey var Evet yani deniz ülkesiyiz her tarafımız denizler ama yetenince ne kullanıyoruz ne biliyoruz filan. her alanda bu Hı -hı. böyle ee, biz de düşündük ki yani aslında deniz kültürü üzerine de okuyacak hı hı. Ee, aman aman bir şeyimiz yok. Ee, ha, yani o yüzden bu alanda bir şey yapmanın heyecanını önce duyduk sonra da e, uygulamaya Sınlaştım. geçtik. <gülüyor> evet yani e, şey... E, bu konuda tabii çok iyi bir yayın kurulumuz var hı hı. İlk e, sayı Mart'ta e, İlk sayımız çıktı. Mart ayında çıktı 3 aylık İkincisi Aynen. şu anda e, Bayilerde Bayilerde Haziran ayında çıktı, çıktı. Bütün kitapçılarda, gazetecilerde Zincir e, kitapçılarda e, Ve marketlerde evet. bulabilirler Bütün Bu son sayı gibi. örneğin tam 200 sayfa <gülüyor> Tam 200 sayfa <gülüyor> Kocaman bir <gülüyor> O bantta biz e, değişiyoruz 200, 216 Yani, e, yani 200 küsürler diyelim. De evet. Hedef üç aylık olunca biliyorsun. aslında Hı -hı. E, üç aya rahat rahat bölünecek. Hı -hı. Dolu dolu içeriğiyle de bir evet. dergi olduğunu söyleyebilir Ona geleceğim. Hani nasıl bir içerik onu konuşalım. Çünkü çok e, sürprizlerle doluydu benim evet. için. Yani e, edebiyata çok da dokunan yerleri Hı -hı. var. Yani hem denizcilik, deniz tarihinin dışında. Tabii. Onun için onun bir hikayesini de sizden dinleyelim. Yani çok... aslında bizim burada hani e, amacımız e, deniz kültürünü işte edebiyat, sanat, tarih e, gibi disiplinler üzerinden ele almak. Hı hı. E, tabii bunu yaparken sadece deniz kültürü değil denizin gerçekleri, denizcilerin gerçekleri, denizciliğin gerçekleri yani aslında bütün bunları derinlemesine her boyutuyla ele almak. E, yani siyasetten sanata diyelim. Hı hı. İşte mesela ekonomiden tarihe, hı hı. gerekirse ulusal güvenlik stratejilerine kadar. O yüzden yani hani böyle e, deniz deyince Aklınıza gelebilecek Her şey herhangi var. bir şeyi Hı -hı. de bulabileceğiniz yani evet tarihini buluruz, e, ekonomisini buluruz ama hiç böyle ilk etapta aklımıza gelmeyecek bir şeyi de bulduğumuzda böyle hani daha heyecanlı ve kıymetli olmaya başlıyor. O yüzden de böyle şey e, bu konuda bizi acayip e, yücelten e, ve işte çok iyi yazılar bulmamızı sağlayan bir yayın kurulumuz evet, var. Evet, e, yayın biraz, evet. Yayın kurulumuzdan biraz bahsedeyim. Evet. E, Enis Batur var, Hı -hı. Cem Gürdeniz. Emin Neddet İşli, Murat Koraltürk, Ahmet Kuyaş ve Tunca Aslan'dan oluşuyor yayın kurulumuz. Dolayısıyla yani herkesin bir çok uzmanlık... alanına okunan evet, dokunan paralel, aynen. Evet. Farklı disiplinlerden Hı -hı. yazarlar oldukları için de bütün bu disiplinleri dergin içine dahil edebiliyoruz. Evet çok şey çıkmış renkli bir... Hı -hı. Şey yani e, ne bileyim örneğin e, bu son sayıda Margaret Dürsener'in çok hı hı. çok hoş bir e, gemi evet, seyahati hikayesi var. Evet. Yazısı var. Arkasından e, ada kitapçısıyla tanışıyorsunuz. Evet. Arkasından bir e, 18. yüzyıl e, denizcilik tarihine gidiyorsunuz. Aynen. O kadar e, şey çok güzel e, Yaman Kore'nin... Ferdişan evet. da işte, Ömer Türkgeçin yazdı, evet. yazdığı çok çok hoş. Yani biraz şöyle olsun istedik. İlk. Yani tam da sizin dediğiniz gibi. Yani hani bir böyle işte 18. yüzyılda işte Osmanlı denizciliği hmm. okurken bir ada da bir, bir anda işte büyük adadaki Ksidas kitabının evet. hikayesine geçiyoruz. Aslında e, e, bunun da güzelliği şurada. baktığımızda hani nasıl bir okur? Ya da ne yapıyoruz bizler aslında herkesin denizle bir ilgisi var. Evet. Kimisi işte medyada olmayı yiyor, kimisi vapurda seyahat ediyor, kimisi denize bakıp hayaller kuruyor, kimisi bir balığın peşinde ömrünü geçiyor, kimisi hiç denizi görmedi onu hayal etmekle belki ömrü geçiyor. Evet. Dolayısıyla hani deniz deyince her insana değen bir şey o yani ortada o yüzden de biz de bunu içerik olarak aynı bu şekilde destekleyelim evet. öyle bir tarama yapıyorsunuz ya da hazırlanırken kapak konularını nasıl belirliyorsunuz yani aslında ha. şöyle uzun uzun bir kapak. yayın kurulu toplantısı yapıyoruz her sayıdan Hı -hı. önce hangi yazılar nereden bulabiliriz konularımız neler olabilir onları tartışıyoruz genelde yazılar geldikten sonra en son aşamada Evet, kapak seçiyoruz. Yani bütün yazılarımızda en az kapak konularımız kadar değerli oluyor tabii hı hı. bizim için. O yüzden şey... Yani mesela deseniz ki bana bu dergiyi bir insan niye okumalı? Hani okumalıdan çok bu dergiye gönlü aksın isterim ben. Hı -hı. Ee, bu dergiyi eline alacakların. <gülüyor> yani her satırında <gülüyor> gözü olsun. Aynen. O gözü her satırında gözü olduktan sonra altını çizsin. İşte birkaç ay sonra arşivine koysun isterim. Hı -hı. Hani böyle bir dergi yaptığımızı da açıkçası düşünüyorum. Çok hoş. Çok e, güzel başlangıç. E, çok teşekkürler. Dışarıdan yazılar. E, Tabii. Alıyor musunuz? Yani geliyor mu? Nasıl bir iletişim oluyor? Evet, şeydi, e, diğer editör arkadaşımın hı hı. ismini de zikredeyim. Burada Dervişentekin'le birlikte hı hı. yapıyoruz. Gerçi başta bahsettik. E, dışarıdan yazılar alıyoruz. E, yani bize mail olarak ulaşabilirler. Ama e, genelde yayın kurulumuzun e, etrafındaki e, yazarlar, çizerler, akademisyenler e, de... o. Yani bize ulaşabiliyor onların üzerinden Hı -hı. ya da e, biz yayın kurulumuz üzerinden onlara ulaşıyoruz. Burada aslında bizim için kilit nokta. Bir konu varsa aklımızda onu en iyi kimin yazabileceğini Hı -hı. bulmak. Hı -hı. Bütün dergiciliğin sırrı aslında her ne dergisi yaparsanız yapın budur yani. E, yani mesela önümüzdeki sayıda Eylül'de çıkacak... E, Sayımızda Pavli Adası hmm. Pendik açıklarında hmm. bulunan Pavli Adası üzerine e, Bir yazı e, ya, yazdıralım ne yapalım ne hissedelim Güzel bir yazı bulalım dedik e, Emin Karaca'ya ulaştık hmm. en iyi onun yazabileceğini hmm. düşünüp e, Komünist Parti'nin de ilk toplantısının yaptığı yer hmm. Öyle ne bir güzel, özelliği var Adan'ın e, Evet o yüzden böyle işte kim neyi yazar nereden nasıl ulaşırız e tabii ama yani böyle bir araya geldiğimizde de masada e, yayın kuruluyla birlikte olunca işler aslında editör olarak söylüyorum. Bizler için daha kolay gidiyor. Çünkü yani danışabileceğimiz yol gösterecek, e, yönlendirecek. Çok işin ehli isimler onlar. O yüzden böyle aslında zevkli zevkli çalışıyoruz yani. Çok şey hoş. Yeni yazarlara da belki Tabii, şey olur. Tabii şeyde e, de yani daha önceki bu ilk iki sayımızda imkan, da maille bize ulaşıp deniz üzerine ilgisi olan ve yazı yazmak istediğini söyleyen ya da yazısını yollayan yazarlara da yer verdik. Hı. Ee, şey... Tabi denizcilik başka bir alan, deniz sevgi, sevgisi, ben, sevdası mı diyeceğiz ona başka bir şey. Ee, özellikle ömrünü bununla geçiren e, yaz, yazmaya, okumaya e, mail etmiş e, şey, e, insanlardan çok daha değişik fikirler. Hmm. Bizim hani belki sadece editör gözüyle baktığımız şeylere çok daha farklı yaklaşımlar gelebiliyor. O yüzden o da bizim için zihin açacağız. Başka bir dünya var. E, Resmen. Ayrıcı. Deniz deyince birazcık Başlık. şey evet bir yani burnunuzun ucunda bir medeniyet medeniyetin içinde inanılmaz bir başka şeyler keşfediyorsunuz o yüzden yani deniz e, yani birçok şeyi öğrettiği gibi hayata dair e, medeniyete dair de çok farklı şeyler. Öğretiyor tarihinden belki de işte içindeki canlısına kadar. Evet, evet doğru. Peki bir e, müzik arası verelim mi? Verelim. Siz anons edin ben dinliyorum. Ben şöyle e, hani bir buraya geleceğim size konuşun konuştuktan sonra e, aklıma şöyle bir şey geldi Eylül sayımızda Murat Meriç bizim için e, şarkılardaki gemiler hmm, e, re, konu alan bir yazı hazırlıyor bir dosya hazırlıyor. E, ben de Murat Meriç e hemen Söyledim dedim açık radyoya gidiyorum ne çalalım yani senin yazıda bahsedeceğin şarkılardan çalalım öyle bir anlamı olsun bizim için ee, sağ olsun o da hemen bahsedeceği şarkılardan birkaçını sıraladı onlardan bir tanesi Deniz Ne Kadar Güzel İlham Gencer Murat Meritçin seçimiyle dinleyelim. Ne kadar güzel ol Haydi koş dalgalara koy O sarsın bağrına bizi Severim güzel denizi Kalbimi sana verdim ben Kucağımda uçuşurken Hep ufuklar tutuşurken seni sevdim ben seni Gözlerin mavidir derin Kalbimdedir senin yerin Bakışların daha derin Bahar gibi gönlümde Ey mavi sular Sana bütün duygu is Size bütün duygular Deniz Ne kadar hoş Merhaba Elvan Özkaya ben. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından seslere yer verdiğimiz kitap gelirdi bugün. E, Kırmızı Kedi yayınlarından e, Yeni Deniz Mecması editörlerinden Burcu Aktaş'lıyız. E, ve e, Deniz Mecması'nı konuşuyoruz. Evet. evet devam edelim kaldığımız yerden. Ee, üç aylık dergi ikinci hı hı. sayısındayız. Eylül'de yeni sayı çıkıyor. Yeni, sayı, evet, yeni sayıda <gülüyor> çalışıyorsunuz. Evet. Bize neler var? Biraz e, bilgi Vallahi alabilir miyiz? Vallahi e, üçüncü sayımızda, Eylül sayımızda e, çok e, şey e, gene farklı disiplinlerden evet, e. E, yazılar var. E, neler var? Hemen şöyle bir hatırlamaya çalışayım. Mesela e, Deniz Canavarları üzerine hı hı. çok güzel bir yazımız var. Midye olmanın İstanbul'daki kültür tarihi üzerine bir yazımız var. Ee, İstanbul Üniversitesi Surinleri Fakültesi'nden Doktor Şafak Ulusoy yazdı. Ee, yeri gelmiş ki onu da söyleyeyim. Tabi yazarlarımız da e, denize gönül vermiş, denizi yıllardır bilen bir takım e, yazarlar, e, kişiler olmalarının yanı sıra e, akademisyenler de e, var yazarlarımız Hı -hı. arasında çoklukla. Dolayısıyla bazı yazılarımız e, gerçekten hani tam Akademik. böyle e, yani ...akademik ama hani tırnak içinde... ...söyleyeyim o sıkıcı akademiklik... Değil, evet. e, ...her zaman böyle... ...okuru sıkmadan bir şey sunmaya dikkat ediyoruz... ...ama gerçekten akademik bir şey... ...yazan e, okur içinde... ...ilgi çekici yazılarımız hmm, evet. var çok, yani... Evet, ...kullanabileceği, var, aynen kaynakçı yapsın, olarak... Evet. E, ...o yazıyı gösterebilecek evet, çok şekilde... ...çok keyifli okumalar var... Evet. ...aynen öyle... Evet. E, ...Ömer Türkeş bize bu sayıya şey yazacak... ...Türk Edebiyatı'nda Vapurlar... Çok e, güzel. ...bir diğer edebiyatla... ...bağlantılı en güzel yazılarımız biri Turgut Tüksel'in yazdığı eee Sait Fahin eserlerinde e, geçen balık isimleri. Kaç evet. tür? Sahane bir Kaç tür balık <gülüyor> var? Nerede geçiyor? Çok güzel. Aynen öyle. Bu yani beni de çok cezbeden yazılardan biri. Ee, ve sanırım şimdiye kadar böyle bir şey ben hiç okumadım. Hiç, evet. Yani gerçekten e, yine hatırlamak için de söylüyorum deli işi. Gerçek evet. Turgut gibi sait fayi ve balıkçılığı <gülüyor> seven birisinin yazabileceği bir şey zaten. Ee, onun dışında e, tabi herkesin böyle bir e, koleksiyonar özelliği de var Hı -hı. denizcilikle ilgilenen. E, o, bu sebeple bizde e, Ali Can Ertuğrul'dan şöyle bir yazı aldık. Deni yani pullarda denizcilik teması hmm. yani ki çok zengin herhalde evet çok... görsel olarak da bu bunu Doğru. biraz destekliyoruz hmm. Ali Can Ertuğrul Bey'in arşivinden hmm. o o yüzden hem görsellik taşıyan hem de içerik olarak bu filatil dediğimiz Hı -hı. alanı bize anlatan bir yazı. Her sayımızda bir albüm yapmaya çalışıyoruz hmm. İşte ilk sayımızda bu, bu, bu eski İstanbul ulaşımında Pasolardı hmm. İkinci sayımızda e, dünden bugüne Deniz Mecmualarının kapaklarıydı evet, Üçüncü sayımızda yine Emin Nedet işliğin hazırlayacağı bir albümümüz olacak e, Valla eski dergilerle de tabi bu sırada haşır neşir oluyoruz Eskiden hmm. 1940'larda filan çıkan av ve deniz dergisi vardır Onları bol bol ha, tarıyoruz tekrar dönüp bakıyorsun Tabi orada da inanılmaz kadar... tarihi Doğru. değer taşıyan denizcilik ve balıkçılık üzerine yazılar var Orada, Oradan bulduğumuz çok güzel denizci fıkraları var ...onlara yer vereceğiz. E, tabii deniz deyince denize dair insanların da bir farklı da bir mize anlayışı var. Hmm. Fıkralar birazcık onu da öne çıkarıyor. Çok e, Başka neler var hemen şöyle e, şey yapayım. Deniz Fenerlerinin hmm, e, tarihi kesinlikle. hikayesi var ki... ...benim bu yazı içinde en önemsediğim şeylerden biri de e, şu... ...Türkiye'nin ilk deniz fenerine müteahhiti diyebileceğimiz Orhan Kızıldemir'in hikayesi. Hmm. Hmm. Şimdi kendisi yaşamıyor, yanılmıyorsam 2008 yılında kaybettik. Yani Orhan Bey'in o deniz denize ve deniz fenerlerine tutkunluğu... ...bunu bir iş haline getirişi, mimar olarak ve neredeyse Türkiye'nin birçok deniz fenerini yapan insan olması... ...hatta Kabataş'taki evinin üstünde bile bir mini deniz feneri var. Ay, Onu yapmış kendisi. Orhan Bey'in hikayesi şey çok vardı. önemsiyorum. Hmm, hmm. Yani bu çok fazla da bilinen bir hikaye değil. Denizle ilgilenenler az çok da biliyor hmm. ama... ...onun dışında bilinen bir hikaye değil. Artun Ünsal'ın tabii hani böyle kültür hayatımıza dair... ...çok güzel kitapları Kültürü ve yazıları var. var. Bizde de o yazıları sürdürüyor... Nerede benim eski de, e, vapurlarım diye bir yazısı var. Bu değişen aslında İstanbul kültürü ve e, değişen deniz e, taşımacılığı yıllar içinde yani vapurların şeklinden hmm. tutun anlayışına kadar... O, yani hepimiz bundan yakınıyoruz, söylüyoruz ama Artun Bey'in yazısı mesela bize şunu söylüyor. Aslında orada biz bir muhabbet de kaybettik. Evet. Ee, evet. O e, İstanbul'da yaşayan insanların dost olma, e, vapurlarda çalışan insanlarla arkadaş olma, oradaki görevliler, gemicilerle hı hı. E, ve aslında birbirlerinin hayatlarına ne kadar yakın oldukları, ee, artık böyle bir şeyin kalmadığını Kalamazsın, ortaya çıkartıyor hı, Bu yani kültür açıdan hı. beni çok etkileyen bir yazı oldu Böyle bir e, yazımız var e, Gökhan Akçura'nın e, arşivinden <gülüyor> ve yazılarından Arşivine. faydalanıyoruz tabii ki. <gülüyor> Bitmeyen <yani>. bir <gülüyor> Evet, plajlarla güzel. ilgili hmm. ilk sayıdan biri evet. bir, e, üçe böldüğümüz bir hmm. seri var. Hmm. E, Olacak. Evet, yine. şimdi birazcık artık dönem olarak şeye geldik, yazının son bölümü, üçüncü kısmındayız. E, İstanbul plajları, hmm. daha doğrusu plaj anlayışının bize nereden hmm. geldiği, hmm. Hmm. E, görselleriyle yine desteklenen bir yazı. Yani aşağı yukarı yazılarımız bunlar. Çok da böyle her şeyi anlatıp tadını <gülüyor> kaçırmayıp merak ettirmek <gülüyor> isterim açıkçası. Çok teşekkürler. Peki şey e, dolu dolu dedik zaten oku oku bitmiyor. Nasıl bir şey var? E, bir de disiplinler arası olduğu için <gülüyor> çok farklı yerlere dokunuyor. E, okur tepkisi size gelen e, geri dönenler bilgi olarak. Yani bir... biz ilk sayımızda e, rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz e, <gülüyor> sloganıyla yola çıkmıştık dergiyi yapıp sonra hani piyasaya da yani ulaşmasını bekledikten ve ulaştıktan sonra dergi şunu fark ettik herkes sanki bu rüzgarı bekliyormuş ha, yani sadece deniz denizle ilgilenen insanların değil de aslında kültürle ilgilenen evet. okulların da ilgisini çekti yok çünkü benzer yani şu anda benzer bir şey yok o yüzden evet çok açıkçası farklı. deniz kültürü evet. üzerine böyle bir yayın yok evet, evet. Ee, yani o yüzden şey Çok çabuk böyle nasıl diyeyim Bir geri dönüş oldu çok Yani hmm. şimdiden bir sürü bir sürü abonemiz var hmm. Her gün neredeyse Her gün hiç abartmıyorum Mutlaka abone Oluyor Aynen. okurlar arıyorlar Dolayısıyla Şey yani e, bu bizi çok mutlu ediyor Yani e, bir şey yapıyorsunuz e, Burada bir açık olduğunu tespit ediyorsunuz hı hı. Üstelik bunu zevkle yapabileceğiniz bir şekilde tasarlıyorsunuz e, O da tabii karşı taraftan böyle bir coşkuyla karşı. e, karşılanınca e, Daha da insan hevesle yapmaya başlıyor O yüzden yani şimdilik e, maşallah iyi gidiyoruz diye Çok güzel şey de var değil mi? Sosyal medya e, Sosyal medya de, evet hesaplarımız e, var Facebook'ta Sizi e, takip etmek isterler Facebook'ta ve Twitter'da <gülüyor> Evet bizi takip edebilirler. Twitter'da Deniz Mecmuası adıylayız. Hı hı. Yani e, hesap olarak. E, Facebook'ta da Yeni Deniz Mecmuası olarak takip edebilirler. E, oradan da e, çoğu zaman e, yazılarımızdan ilginç bölümler, anekdotlar hı hı. paylaşıyoruz. İlginç görseller arşivimizden e, denizle ilgili ya da e, yer verdiğimiz konularla ilgili, şahıslarla ilgili. O yüzden şey e, takip ederlerse iyi olur. Mutlu oluruz ee, O da böyle bir parça bize anlatıyor Eğer hiç karşılaşmadılarsa Nasıl, şimdiye peki. kadar dergiyle Çok teşekkürler Teşekkür ederim e, Yolunuz açık olsun diyelim Teşekkürler e, Bir de kapatmadan önce bir parça daha Bir parça alalım. daha Yine Murat için yazısında bahsedeceği e bir şarkıyla o zaman bitirelim e Gemiciler tamam. Çok teşekkürler İyi akşamlar herkesin. İyi akşamlar Yemiciyle takgalım şu yelkeni takgalım. Yemiciyle takgalım şu yelkeni takgalım. Çişirip yelkeni sırt üstüne yattalım. Çişirip yelkeni sırt üstüne yattalım. Kızılırma başına şu hırgatı attalım. Kızılır ma taşıyla, şu ırkta at dalalım, tut dalalım balık havyar, keyfimize bakalım, tut dalalım balık havyar, keyfimize bakalım. Çiğin uçanlar. Çekin... Şu hırgatı atalım Kızılırmak başına Şu hırgatı atalım Tutalım balık havyar Keyfimize bakalım Tutalım balık havyar Keyfimize bakalım Kalkalım, şu yelkeni takalım Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım Şişlerin de yelkeni, sırt üstüne atalım Şişlerin de yelkeni, sırt üstüne atalım Kızılırmak başına, şu ırgatı atalım Kızılırmak başına, şu ırgatı atlalım Tutalım balık al yer, keyfimize bakalım Dundalım balık Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler.